Kanunca ifademi almak lazımken ifademi almadılar, ben de ifademi şimdi adliyenin şahs-ı ve dahiliye vekiline bera malumat beyan ediyorum. Bu kırk sene zarfında bu vatana ve millete hiç zarar etmeyip pek çok menfaati dokunan, ez cümle, mart ihtilalinde isyan eden sekiz taburu bir nutukla itaate getiren ve çok zabitleri kurtaran ve harekât-ı hutuvat-ı sitte risalesiyle ulemayı ve şeyhülislamı İstanbul'u işgal eden, ecnebi taraftarlığından kurtaran ve eski harbi umumide merhum Enver Paşa'nın çok takdir ve tahsiniyle fedakarane hizmet eden ve üç dehşetli kumandanlar ona hiddet ettikleri halde, ilişmeye cesaret edemeyen ve gizli zındıkların iftiralarına binaen, kanunlar onu mesul ettiği halde, üç mahkeme onun takip ettiği hakikate karşı mağlup olup, Mahkumiyetine cesaret etmeyen, ve risaleleri fen ve ehli ilim yanında çok takdir ve tahsinlerle karşılanan ve o risaleler hesabına konuşan bir adamı bir saat dinlemeniz, vazifeniz itibariyle elzemdir ve vaciptir. İşte başlıyorum, elimizde hak var. Hakkımızı kuvvetle ve başka suretle aramağa cenabı hak mecbur etmesin. Amin. Bu 20 senede yüzer tecrübeyle inayeti ilahiye bizi himaye ettiği ve dehşetli zulümlerden kurtardığı gibi bu yeni manasız, bütün bütün kanunsuz, gaddarane zulümden de kurtaracağına kat'i kanaat etmeliyiz. Şayet bir parça sıkıntı, zahmet, zarar da görsek binler derece o zahmetten ziyade rahmet ve ihsanı ilahiyeye ve sevaba mazhar olmakla beraber pek çok biçare ehli imanın imanlarına başka bir tarzda bir kutsi hizmet hükmüne geçeceğini rahmeti ilahiyeden pek kuvvetli ümid ediyoruz. Bu hadisenin on vecihle kanunsuz olduğunu beyan ediyorum. Birincisi, 3 mahkeme ve 3 ehli vukufun ve Ankara'nın 7 makamatından ve adliyelerin elinde iki sene Risale-i Nur tetkik ile nazardan geçtiği halde ittifakla hiçbir muhalif kalmadan hem umun risalelerin beratine hem Said ile beraber 75 arkadaşı, birlikte beraet ettirildiği ve bir gün bile ceza verilmediği halde yeniden evrak-ı muzırra gibi onlara el uzatmak, ne derece kanunsuzdur, zerre kadar insafı olan bilir. İkincisi, beraetinden sonra üç buçuk sene emirdağında münzevi, garip, kapısını hem dışarıdan kilit, hem içeriden sürgüyle kapayan ve yüzde bir adamı zaruri bir iş olmasa yanına kabul etmeyen, ve yirmi seneden beri devam eden telifini de bırakıp, daha telif etmeyen bir adama, dünya siyaseti için kapısının kilidini kırıp, yanına gelip Arabi evradından, yanındaki iki levha imaniyeden başka taharriciler bir şey bulamadıkları halde, bu eziyetin ne derece hilafı ı kanun olduğunu zerre kadar aklı bulunan anlar. Üçüncüsü, mahkemece yetmiş şahidin tasdikiyle, yedi sene harbi umumiyi bilmeyen ve merak etmeyen, sormayan, ki şimdi on senedir aynı o halde bulunan ve yirmi seneden beri hiçbir gazeteyi okumayan ve dinlemeyen ve otuz seneden beri ''E'udü billahi mineşşeytani ve siyaset deyip, siyasetten bütün kuvvetiyle kaçan ve yirmi iki sene işkencede sıkıntılar çektiği halde ehli siyasetin nazar-ı dikkatini kendine celbetmemek ve siyasete karışmamak için bir defa istirahatı için hükümete müracaat etmeyen bir adama,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 onun aleyhinde bazı adliyecileri teşvik ettiği halde, cemiyetçilik, tarikatçılık ve Risale-i Nur cihetinde beraet ettirip, yalnız Risale-i Nur'un bir küçük parçası olan tesettür risalesini bahane ederek, kanunen değil de, kanaati vicdaniye ile yüz şakirt içinde 5-10 şakirde altı ay ceza verdiler ki, tetkik zamanına kadar dört ay mevkuf, yani bir buçuk ay hapis kaldıkları ve on sene sonra denizle mahkemesi, Yine dokuz ay cemiyetçilik ve tarikatçılık gibi birkaç bahaneyle, yirmi senelik bütün mektubat ve tehlifatlarını inceden inceye tetkik ile beraber, Ankara ve Denizli mahkemesinde tetkikte kaldıkları halde, o mahkemeler ittifakla, cemiyetçilik ve tarikatçılık vesair bahaneleri cihetinde beraat kararı verip, Haşi, Nurların esası ve hedefi, imanı tahkiki ve hakikatı Kur'aniyedir onun için üç mahkeme, tarikat noktasında beraet vermişler. Hem 20 senede hiçbir adam dememiş ki, bana tarikat vermiş. Hem bin seneden beri bu milletin ekser ecdadı bağlandığı bir meslek, sebebi mes'uliyet olamaz. Hem gizli münafıklar, hakikat İslamiyete tarikat namını takıp, bu milletin dinine taarruz ettiklerine karşı, mukabele edenler, tarikatla ittiham edilmez. Cemiyet ise, uhuvvet-i İslamiye cihetinde bir uhrevi kardeşliktir. Yoksa siyasi cemiyet olmadığına üç mahkeme hüküm vermişler. O kitap ve mektupları aynen sahiplerine iade ve said arkadaşlarıyla arkadaşları ile beraber beraat ettirdikleri halde, bir siyasi cemiyetçi nazarıyla ve entrikacı bir siyasi adam tarzında onu ittiham etmek ve adliye memurlarını onun aleyhinde cemiyetçilik ve tarikatçılık noktasında sevk etmek, ne kadar kanunsuz olduğunu. İnsaniyeti sukut etmeyenler bilir. Beşincisi, şöyle ki, ben Risale-i Nur mesleğinin esası ve otuz seneden beri bir düstur hayatım olan şefkat itibariyle, bir masuma zarar gelmemek için, bana zulmeden canilere değil ilişmek, hatta beddua edemiyorum. Hatta en şiddetli garazla bana zulmeden fasık belki dinsiz zalimlere hiddet ettiğim halde, değil maddi belki beddua ile de mukabele eden beni o şefkat men ediyor çünkü o zalim gaddarın ya peder ve validesi gibi ihtiyar bir veya evladı gibi masumlara maddi ve manevi darbe gelmemek için o dört masumların hatırına binaen o zalim gaddara ilişmiyorum bazen helal ediyorum İşte bu sırrı şefkat içindir ki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 o biçare adamın ihtilalci ve insafsız bir komiteci gibi menzilini basmak ve insafsız adamlar ona ihanet etmek ve menzilinde bir şey bulamamakla beraber, yüz cinayeti bulunan bir adam gibi, hatta Kur'an'ı ve başındaki levhalarını evrak-ı gibi toplamak, acaba dünyada hangi kanun buna müsaade eder? 6. Bundan otuz sene evvel, Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle, Dünyada muvakkat şan-u şeref ve enaniyetli hotfuruşluk ve şöhretperestlik ne kadar zararlı ve ne kadar faydesiz ve manasız olduğunu hatsiz şükür olsun ki Kur'an'ın feyziyle anlamış bir adam, o zamandan beri bütün kuvvetiyle nefs-i emmaresiyle mücadele edip, mahviyet etmek ve benliği bırakmak ve tasannu ve riyakarlık yapmamak için elinden geldiği kadar çalıştığına ona hizmet veya arkadaşlık edenler kat'i bildikleri halde, ve 20 seneden beri herkes kendi hakkında hoşlandığı ziyade hüsnüzan ve teveccüh-i nas ve şahsını medh senadan ve kendini manevi makam sahibi olduğunu bilmekten herkese muhalif olarak bütün kuvvetiyle kaçtığını hem has kardeşlerinin onun hakkındaki hüsnüzanlarını reddedip o has kardeşlerinin hatırlarını kırması ve yazdığı cevabi mektuplarında onların kendi hakkında medihlerini ve ziyade hüsnüzanlarını kırması ve kendini faziletten mahrum gösterip, bütün fazileti Kur'an'ın tefsiri olan Risale-i Nur'a ve dolayısıyla Nur şakitlerinin şahsı manevisine verip, kendini adi bir hizmetkar bilmesi, kat'î ispat ediyor ki, şahsını beğendirmeye çalışmadığı ve istemediği ve reddettiği halde, onun rızası olmadan bazı dostları uzak bir yerden, onun hakkında ziyade hüsnü zan edip met etmek gibi bir makam vermesi, ve Kütahya havalisinde tanımadığı bir vaizin bazı sözleriyle ve Kütahya'ya kendim hiçbir mektup göndermediğim halde ve benim imzamı taklid ile ve medarı mesuliyet te edilen bir mektup ile ve kimin yazısı bilinmeyen dokunaklı bir kitap Balıkesir'de bulunmasıyla acaba hangi kanunla medarı mesuliyet olur ki o bir icare ve hasta çok ihtiyar, garip ve münzevi adamın odasına büyük bir cinayet işlemiş gibi kilidini kırıp Taharri memurlarını sokmak, hem evradından ve levhalarından başka bahane bulamamak. Acaba dünyada hiçbir kanun, hiçbir siyaset bu taarruza müsaade eder mi? Yedincisi, bu sırada dahilde o kadar dâhilî, harici, heyecanlı parti cereyanları varken ve bundan tam istifade etmek, yani mahdut birkaç arkadaşına bedel, çok diplomatları kendisine taraftar kazanmak için zemin hazır iken, sırf siyasete karışmamak ve ihlasına zarar vermemek ve hükümetin nazarını kendine celbetmemek ve dünya ile meşgul olmamak için bütün arkadaşlarına yazıp ki, sakın cereyanlara kapılmayınız, siyasete girmeyiniz, asayişe dokunmayınız dediği ve bu iki cereyan bu çekinmesinden ona zarar verdikleri, eskisi evhamından yenisi bize yardım etmiyor diye ona çok sıkıntı verdikleri halde, Ehli dünyanın dünyalarına hiç karışmayıp kendi ahiretiyle meşgul olan ve memleketinde ve Nurs kariyesinde öz kardeşine 22 sene zarfında bir tek mektup yazmayan ve o vilayetlerdeki dostlarına 20 senede 10 mektup yazmayan bir bi'içareye onun ahiret meşguliyetine bu kadar ilişmek hangi kanun müsaade eder? Bu vatana ve millete ahlaka çok zararlı olan dinsizlerin kitaplarının intişarına ve komünistlerin neşriyatlarına serbestiyet kanunu ile ilişilmediği halde üç mahkeme medarı mesuliyet olacak, içinde hiçbir maddeyi bulmayan, millet ve vatanın hayat içtimaiyesini ve ahlakını ve asayişini temine 20 seneden beri çalışan ve milletin hakiki noktayı istinade olan alem İslam'ın uhuvvetini ve bu millete de dostluğunu iade ve takviyesine tesirli bir surette çabalayan ve diyanet riyasetinin uleması tenkit niyetiyle, dahiliye vekilinin emriyle, üç ay tetkikten sonra tenkit etmeyerek, tam kıymetini takdir edip, kıymettar eser diye diyanet kütüphanesine konulan Zülfikar ve asa Musa gibi nur edzalarını evrak-ı gibi toplayıp, mahkeme eline vermeye acaba hiçbir kanun, hiçbir vicdan, hiçbir insaf buna müsaade eder mi? Sekizincisi Yirmi sene sıkıntılı ve sebepsiz bir nefiden sonra tam serbestiyet verildiği halde binler akraba ve ahbabı bulunan doğduğu memleketine gitmeyerek, gurbeti, kimsesizliği tercih ederek, ta ki dünyaya ve hayatı içtimaiye ve siyasete temas etmesin ve çok sevaplı olan cami'deki cemaatin hayrını bırakıp odasında yalnız namazını kılıp oturmasını tercih eden, yani halkın hürmetinden çekinmek olan bir haleti ruhiyi taşıyan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 ve ile İslamiyetin uhuvyetine ve Müslümanların birbirine muhabbetine çalışan ve şiddet düşmanına karşı menfi hareket etmeyen ve hatta onunla meşgul olmayan, bedduayı dahi etmeyen ve Türk milleti Kur'an'ın bayraktarı ve senayi i Kur'aniye mazhar olduğu için o milleti çok seven ve hayatını onların içinde geçiren bir adam hakkında resmi lisanıyla ihanet için propaganda yapmak, dostlarını ürkütmek için o Kürt'tür, siz Türk'sünüz, o Şafiidir, siz Hanefisiniz deyip halkları ürkütüp ondan çekinmeyi ve 22 senede ve iki mahkemede tarzı kıyafeti değiştirmeye mecbur edilmeyen ve şapkanın yara askerin başından kalkmasıyla beraber münzevi bir adama zorla şapka giydirmeye cebretmesi hangi kanun buna müsaade eder? Dokuzuncusu, çok mühimdir, çok kuvvetlidir. Fakat siyasete temas ettiği için sükût ediyorum. Haşiye: İslam hükümetlerde Hristiyan ve Yahudi bulunması ve Hristiyan ve Mecusi hükümetlerde Müslümanlar bulunduğu gösteriyor ki idare ve asayişe bilfiil ilişmeyen muhaliflere kanunca ilişilmez. Hem imkanat medarı mesuliyet olamaz. Yoksa herkes bir adamı öldürebilir. Herkesi bu imkanatla mahkemeye vermek lazım gelir. Onuncusu, Bu da hiçbir kanun müsaade etmediği ve hiçbir maslahat bulunmadığı, yalnız manasız evhamdan bir habbeyi kubbeler yapmaktan ibaret, hiçbir kanuna girmeyen bir taarruzdur. Bu da mesleğimizce bakamadığımız siyasete temas etmemek için, sükut ederek, böylece on vecihle kanunsuz muamelelere karşı, yalnız hasbunallahu ve ni'mel vekil deriz. Said Nursi Aziz Sıddık kardeşlerim! Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür olsun ki, bu yeni taarruzda ve çok geniş ve çok evhamlı taarruz, yüzde bire indi. Dünkü gün, dört saat mahkemede ifademi aldılar. Evvelce size gönderdiğim ifadenin aynını ve izahatiyle cevap verdim. Allah, Isparta Adliyesinden çok razı olsun ki, onların buraya lehimizdeki iş'arı bize çok yardım etti. Yoksa Afyon'daki evham ve burada bazı resmiler gizli düşmanlarımıza da yardımları ile pek çok zahmet çekecektik. Müsaade ettikleri Kur'an'ımızı Diyanet reisine göndermişler. Biz de İstanbul'a gönderdiğimiz iki cüzler ve baştaki cüz ile beraber bir mektup Diyanet reisine yazdık. Bunu fotoğrafla tab etmeye çalışmak istiyoruz. Diyanet reisinin tensibi ve muavenetini ümit ediyoruz diye mektup yazdık. Bu defa bana mahkemede sordukları pek çok manasız sualler içinde ne ile yaşıyorsun? Dedim ki, iktisat bereketiyle. Hatta bir vakit Isparta'da bir Ramazan'da bir ekmek, bir kilo torba yoğurdu, bir kilo pirinç ile yaşayan bir adam, maişeti için dünyaya tenezzül etmez ve hediyeyi de kabul etmeye mecbur olmaz. Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela sizin muvaffakiyetinizi ve sebatınızı ve 29. sözün elifler kerametini muhafazasıyla mumlu kağıtlara yazılmasını ve çalışmanıza fütur gelmemesini ruhu canımızla tebrik ediyoruz. Saniyen, dört saat ifademi almakla, pek çok emsalsiz bir sıkıntı çektiğim on saat sonra, adeta aynı zamanda iki milyon lira zarar veren ma'rif yangını gösterdi ki, Risale-i Nur, belaların def'ine bir vesiledir ki nurlara hücum edildi, bela yol buldu geldi. Salisen, Risale-i Nur'un kerameti olarak yangına dair yazılan bir parça, bir haftadan beri size göndermek için bekliyordu. Çünkü ziyade evhamlarından postanelere çok dikkat ettiklerinden, posta ile göndermedik. Sizin de mahkemece hakiki vaziyetinizi merak ediyoruz. Kardeşimiz Burhan'ın bir küçük musibeti varmış diye yazıyor, neymiş? Merak ettik. Cenab-ı Hak def etsin. Hem Refet Bey, hem Abdullah Çavuş'un mektuplarından çok memnun oldum. Onlara hususan selam ediyorum. Umuma selam. Kardeşiniz Said Nursi.